Var mı? Hadi gidin İsrail malı Starbucks'ta kahve için boykot etmeyin Başka yerin derdi beni ilgilendirmez deyip geçin Kendi çocuğun uzunluğuna zarar gelse kıyamet kopar Ama Filistin'deki bebekler için tek bir etmezsiniz susar Dünya anladı derin Müslüman çocuğun çığlığını Cahil Müslüman anlamadı hep ay ne kafasında Büyü kalmışsınız, gölbeği çürütüp hep bir yapıyorsunuz. Sizden gelecek tek şey laf ama bir yudum acı bile içemiyorsunuz Kırk duvarların ardında kanlı bedenler var Ve siz evinizde kahve içerken ölüm her köşeye kadar Her çocuk her an gözlerinde bir korku Ama siz başka bir ülkenin sorunu diyorsunuz Boş bir laf Bu, bu, ay bana ne Gözümü kapattım dünyaya bakmam Filistin'de çocuklar can verirken ben ne yapmam Her gece ağlayan anneler her sabah kaybedilen bir can Sizde bir insanlık var mı yoksa sadece maskeler var mı? Bir atmakla yetmez sadece laf borçsuz Gerçekten sokaklarda bedenlerle söylenir sözletmeyin göz Sizde yürek yok sadece maske var yüzünüzde Kanla sulanmış topraklar siz hala sessiz ruhsuz üzgün Ay bana ne diyorsunuz ama çocuklar öldü sokaklarda Yatı kaybetmenin acısı hiç biter mi? kafanızda? Her an bir patlama, her gün bir yıkım, bir gözyaşı Ama siz hala boş boş konuşuyorsunuz Derdiniz ne kaç para? Cahil Müslüman anlamadı, bir için direnmediniz Felsefe yok, sadece para var, o da şov yapmadınız Dünya anladı, siz hala susuyorsunuz Bir çocuğun çığlığı duydum ama siz hala uyuyorsunuz Sadece maskeler var mı? İsrail'in kurşunları geçiyor her köşe, her duvar Ve siz hala beni ilgilendirmez diyorsunuz bir tuhaf Ne zaman bir çocuk ölmeli ki sizin vicdanınız uyanmalı Ölümler gündem olmuyor, o yüzden sizinle mi yanmalı? Boykot saçma diyorsunuz ama acı gerçek burada Herkes sessiz, her şeyde bir uğursuz duraklama Ama ben görüyorum gözlerim açılmış her şey belli Duymazsanız yandığınızda göreceksiniz, kimse sizi sevmedi Still out of bottom.